Change.org'da bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Ilgın adresindeki kampanyada bölgedeki eski madenler yüzünden kanserin arttığı, çocukların hasta olduğu iddia ediliyor. Müslüm Evci'nin Konya'ya gündemde yer alan haberine göre Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçu Çavuşçugöl mahallesinde 165 bin metrekare alanda kömür madeni için alınan acil kamulaştırma kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Bölgede daha önce açılan kömür madenleri yüzünden kanser vakalarının arttığını belirten Çavuşçugöl sakinleri, ''Çocuklarımız hep hasta. Her hanede bir kanser hastası var. Kadınlarda ve çocuklarda koa hastalığı ve astım var.'' dedi. Konya'nın Ilgun ilçesine bağlı Çavuşçugöl mahallesinde 3 Ocak'ta 165 metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı almıştı. Kararın ardından bölgede yer alan tarlalara kömür madeni için İş makineleri girdi. Yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini belirten bölge sakinleri karara tepki göstermek için mahalle meydanında bir araya geldi. Kömür madeni sahasına yürümek isteyen vatandaşlara jandarma engel oldu. Yerel halkın sesini duyurmak için Bilal Dal'in başlattığı imza kampanyası change.org Taksim ilgin adresinde. Tunceli'de dağ keçilerinin ihaleyle avlanacağı haberleri üzerine başlatılan ve geçtiğimiz hafta duyurduğumuz kampanyadan güzel bir haber var. Bunuzur'da yaşayan dağ keçilerinin avlanması ihalesi gösterilen yoğun tepkiler üzerine iptal edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında 13 Temmuz'da yapılması planlanan ihalenin iptal edildiği, hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edileceği belirtildi. Kampanyayı başlatan Nuran Durmaz bu haberi Change.org'da Kampanyaya 20 binin üzerinde destek gelmesi, konunun kamu vicdanını nasıl rahatsız ettiğinin önemli bir göstergesi. Kampanyayı destekleyen herkese teşekkürler diyerek imzacılarıyla paylaştı. Change.org Taksim, Dağ Keçilerine Dokunma adresindeki kampanyaya 21.762 kişi imza atmıştı. Şimdi bir diğer kampanya, Eskişehir'de bu sefer ihaleyle avlanacak olan 18 geyik için başlatıldı kampanya. Rozan Çakmak, change.org, Taksim Geyikler Yaşasın adresindeki kampanyada hem bu ihalenin iptalini istiyor hem de avcılığının tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Rozan Çakmak kampanyada şu ifadelere yer vermiş. Ülkemizin hiçbir bölgesinde hiçbir hayvanın avcılık adı altında katledilmesini, buna göz yumulmasını, buna onay verilmesini istemiyoruz. Bir gün bir yerde ihalenin durdurulmasını sağlasak, Ertesi gün yeni bir yerde katliam girişimi oluyor. Yaşama hakkı sadece insanların değil, tüm canlıların hiçbir canlının yaşama hakkını spor adı altında para ile ellerinden alma hakkına sahip değiliz. Kampanyaya imza atmak isterseniz change.org/geyikler yaşasın adresini ziyaret edebilirsiniz. Dersim'den sonra bu sefer de Eskişehir'de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 üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış sessiz, tenha kayalık sahilleri yaşam alanı olarak seçtiğinden bahsediliyor ve bu bölgenin yapılaşmaya açılmasının foklara zarar vereceği ifade edilmiş. Bölgenin koruma statüsünün düşürülmesine karşı çıkan bu kampanyaya siz de destek vermek isterseniz change.org taksim gazipaşa adresinde. Change.org'da bu hafta başlatılan bir Başka kampanya İzmir'in Selçuk ilçesi Küçük Menderes Deltası sit alanlarındaki statü değişiklikleri üzerine change.org Taksim Selçuk sit alanı adresindeki kampanya metninde bu statü değişikliklerinin tarihi değerlere sahip önemli kültürel yapılara endemik bitki türlerine ve yaşamına zarar vereceği belirtiliyor. Bu sit alanları Efes Antik Kenti, Meryem Ana Kilisesi ve Artemis Tapınağı da dahil olmak üzere dünyanın sayılı kültürel varlıklarına ev sahipliği yapıyor. Kampanyada yapılmak istenilen değişikliklere yavaş yavaş betonlaşmanın önünün açılacağı ve böylece bölgedeki nadide bitki türleriyle canlı yaşamının tehlikeye gireceği, tarım alanlarının verimsizleşeceği, yeraltı sularının yapısının değişeceği, telafisi imkansız sonuçlar doğmasının kaçınılmaz olacağı endişesi dile getirilmiş. Kampanyaya imza atmak isterseniz change.org selçuk sit alanı adresinde. Akaryakıt firmasının Alanya Yeşilöz sahindeki akaryakıt boşaltım tesisini büyütmesine karşı Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma adresinde süren kampanyada önemli bir gelişme var. Projenin ÇED olumlu kararına karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasının bilirkişi keşfi yapıldı. Change.org'daki kampanyayı yürüten Güldane Şahin kampanyaya atılan 45 bine yakın imzayı da yanında götürdü ve bilirkişi heyetiyle paylaştı. Gerçekleşen bu keşif sonrası bilirkişi heyeti bir rapor yazacak. Dava sonuçlanana kadar siz de bu kampanyaya imza atmak isterseniz change.org.taksimyeşilöz sahiline dokunma adresinde. Evet, pazartesi günü yine sizlerle buluşmak üzere. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri